Evet, burası TRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Merkez efendi sahibi Doktor Ender Ören. Genel yayın yönetmeliği Zahirmaz. Genel koordinatör Ragıp Karabay. Program yönetmeni Hüseyin Aydınelir. Yayını hazırlayan Niazi Hancı. Senaryo Hüseyin Aydınelir. Odun at şu ateşe. Odun mu? Ama içerisi fırın gibi. Ne yapayım ben de piştim ama... ...zavallı yavrum yaprak gibi titriyor gördünüz Tamam tamam. Atıyorum işte. baba. <gülüyor> baba. Kat kat örtü var üstünde Hasan'ım. Bak Hancı dayı da sen ısınasın diye... ...ocağı yine odun atta. Alnı alev gibi yanıyor Masum. <gülüyor> Allah'ım bu nasıl hastalık? Ne yapmalı Hancı dayı? Bana bir yol göstersen daha tecrübeli olmalısın. Düştüyorum baba. Beni anneme götür baba. Ama Hasan'ım. <gülüyor> anneme götür baba. İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum. Büyük etkinler var orada. İstanbul'da inşallah Türk gibi olacaksan. Sayıklamaya başladı. Ne yapsam acaba? <gülüyor> Şaşırdım kaldım. Hancı bir şeyler yaptı. Oh, tamam anne. Buna girmem bir daha. Anne. Oğlan. Oğlan. Oğlan. Sesi kesinler. Hancı. Hancı çocuk öldü mü ne? Hayır, hayır hayır telaşlanma. Uyuyor. Gel şöyle otur da birer sıcak çorba içelim. Şunu da örtsem mi acaba? Fazla kalın olur. Gel şimdi. Peki. Böyle oh. yorulmuşum ki. Hadi buyur. Hiç iştahım yok ki. Oğlum yatağa düşerivere ben de iştah namına hiçbir şey kalmam.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 ...yol da uzun ama... ...inşallah... ...inşallah... ...zavallı yahu... ...mum gibi eriyor karşımda... ...çaresizlik ne kadar kötü... ...dayanamıyorum... ...sabretmelisin oğul... ...derdi de devayı da veren Cenab-ı Hak'tır... ...sebep benim galiba... Hasanım ...benim yüzünden bu hastalığa yakalandı... Böyle inanıyorum... ...niye senin yüzünden hastalansın...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 Benim yüzümden, eski bir haydutumda, dağ başında mekan tutan, yol kesen, kervan soyan bir şak. Kim bilir kursanda kaç düğü bitmedik yetimin, kaç dolu mu hakkımız? Kendimden tiksiniyorum be hancı dayı. Kendini bu kadar hırpala İşte kötü birine benzemiyorsun. Onun sayesinde. O kim? Kim olduğunu ben de bilmiyorum.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 Bir gün bir haber aldık ki Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, kocası Sadra Azam Lütfi Paşa'yla yadan İstanbul'a gidecekler. Heh, gün bizim günümüz. Yüklü bir vurgun bulacaktık. Bu hayaller müthiş bir baskınlardık. Birkaç muhafızı temizlemiş ve Şah Sultan'ın olduğu arabaya yaklaşmak üzereydik ki, aniden bir atlıyla yüz yüze geldik. Ee, Adam çok heybetliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Yüzüne bakıp da ürpermemek mümkün değildi. Yoksa o adamın elinde mi tevhid? Buraya. Bir de baktım, benden başka herkes gerisin geriye kaçmış. Bir ben kalmışım karşısında. Ben de kaçmak istedim ama yerimden kipurdayamadım. Gitmiyordum ben. Sonra birden o bakışları yumuşadı ve meçulatlı ışıl ışıl gülümseyerek bana yaklaşmaya başladı. ...güleğimin küt küt vuruşunu duyuyordum. Az kalsın yere düşecektim. Müthiş bir hikaye ya. Hikaye diye dinlemedin. O ne tesirli sözdü. Hala kulaklarımda çıkmıyor. Ya e, ne dedi peki? Söylenmesi gerekeni. Sen de git. Ama arkadaşlarının yolundan değil...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 Arkadaşlar beni yine buldular. Fakat her soygunda karşıma o yüzü çıktı. Ne zaman harama uzansam... ...onu görüyor, sözünü hatırlıyordum. Tövbe. Küçük bir köye yerleşip evlendim. Her şey yoluna girdi derken... ...bu hastalık çıktı. Ah, anne. Hasan. Anne. Hasan. Gene sayıklamaya başladım. Ah, sıtma böyle tutar insanı. Kah ateşler içinde kavurur... ...sah buz gibi dondurur. <Gülüyor> ya Rabbi! Şu an hastalıktan söğüt yaprağı gibi titreyen çocuklara... ...ve onların başında çaresizlik içinde kövranan... ...bütün anne babalara şifalar ihsan edin.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 Bir an evvel İstanbul'a varıp... ...pederin Sümbül Sinan Efendi'ye kavuşmak istersin. Ben iyi hocam hazretlerini ziyadesiyle özlemişim ama... Doğru. Siz istediniz bu yolculuğu. Artık hocam Sümbül Sinan Efendi'nin hasretine dayanamaz oldum dediniz. Apar topar yollara düştük. Şimdi ise çınar ağaçları ile meşgulsünüz. İle kolay. Yedi senedir aynı rüyayı görüyorum. Bir çınar ağacı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 Benimki gevezelik işte. Estağfurullah Hatun. Sen haklısın. Mügâret babamı o kadar merak ediyorum ki. Acaba sıhhatleri nasıl? Hala talebeleriyle meşgul olabiliyorlar mı? Bizi karşısında görünce kim nasıl sevilecek? Sümdül Sinan Hazretleri biricik kızı Rahime Hatun'u karşısında görür de sevinmez olur mu hiç? Sizi benden çok severdi ya.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 Gençliğimi 30 yaşındaydım. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilimlerini tahsil etmiş, İstanbul uleması arasında hatırı sayılır biri olmuştum. Tasavvufa da merakım vardı. Fakat kendime bir türlü hoca bulamamıştım. Son zamanlarda kulağıma Sümbül Sinan efendi ismi çalınıyordu. Bugün ziyaretine gitmeye niyetlendim.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 İşte böyle hatun bizim maceramız. Ve en gözde talebesi oldum. Riyazet ve mücahide imtihanlarını vererek icazet alınca da... ...Kovacı ve de dergahına tayinini yaptı. Ya. En mühimi de biricik kızı Rahime Hatun'u bana verdi. Bir bakıma <gülüyor> evladı oldum. <gülüyor> Demek en mühimi. Evet. <gülüyor> Aman efendi. <gülüyor> Bugüne kadar verdiği her vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıştım. Ama yedi sene evvel son vazifemi alırken ağlamaklı olmuştum. Çünkü ayrılıyordum. Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir gergah inşa edilmiş. Hünkârımız bizden o gergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vaziyete sen layıksın. Hakneler. Layık. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var. Ah, ondan ayrılmak öyle zor gelmişti ki. Bustak yakındır inşallah. İnşallah Hatun. İnşallah. Hatun, şuraya baksana. Nereye efendim? Bak, şurada bir çınar var. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, niçin çıktınız? Bir varsa bize seslenseydiniz. Biraz hava almak istedim. Bizim oldum olası yatakla aramız iyi değildir ya. Üzerinize bir şey getireyim mi efendim? Hava serin. <gülüyor> İstemez evladım, üşümüyorum. Dizlerimin bağ çözülür sanki. Şuraya çökeyim bakayım. Öyle, evet, arkadaşlar nasıllar? Hepsi hizmekteler efendim. Sağlığınıza duacılar. Ee, i̇htiyarlık, beraberinde gelen hastalık bize arkadaşlardan mahrum etti. Şu bahçeye bile nadiren çıkabiliyorum. İnşallah yakında şifa bulursunuz efendim. Bu bahçede nice hatıralarımız var. <gülüyor> Şu Çınar'a bak Yakup, Germiyan oğlu. Evet, ihtişamla yükseliyor. Hocamız gibi. Saruhan'dan bir haber yok mu? Geçen ay bir ticaret kervanı gelmişti. Merkez efendi selamlarını göndermişlerdi. Arz etmiştim efendim. Merkez efendi oğlumuz bizi mahcup etmedi. O sabrettiği Allah-u Teala da muvaffakiyet verdi. Başarıları kendinden bilmiyorum. <gülüyor> efendim artık içeriye girseniz. Yok yok. İyiyim ya meraklanma. <gülüyor> Hocam, Merkez efendi Manisa'da 41 bir çeşit baharattan bir macun yapmış. Abına mesir macunu verlermiş. 41 bir çeşitlerde devaymış. Emretseniz de getirsek. Mübarek olsun. Ama ölüme çare yoktu. Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım. Hemen efendim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> dur biraz dur. Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım. Tepe ihtiyaçına. Hepsi ne kadar yeşil.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 biri yatıyor. Ay. O, adam yaralar içinde. Kimsin sen? Ne ararsın? Ne oldu? Ne var? Ölüyoruz. Bulaşıcı hastalık. Bütün öyle yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşıyorum. Kalmayın burada. Hayır.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 Onu Sümbür Sinan bilin. O gelene kadar size Yakup Emirlik yapsın. Emrediniz. Evet. Evet. Ben her birinize tek tek bütün haklarımı helal ettim. Siz de haklarınızı şu garip Sinan'a helal ediniz. Hadi evlatlarım. Ben sizi hizmetinizden, işiniz gücünüzden koymayayım. Herkes işine baksın. Helal hadi hadi. hadi. Şu hadis-i şerif vasiyetimdir. ...namaz dinin eğidir. Yakup... ...evladım neden ağlıyorsun? Yok yok... ...ağlama... ...hiç ağlama... ...Resulullah'a kavuşma vaktidir. Hadi... ...ben şöyle uzanayım... ...sen Yasin-i Şerif oku... Ok. أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما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 <Gülüyor> güle güle, ümitsiz olmayın Çok üşüyorum baba Sabret Hasan, İstanbul'a az kaldı İstanbul sıcak mıdır baba? Sıcak ya, hem de sımsıcak İstanbul Üstü biliyorum Sabret Hasan, sabret İstanbul'da iyileşeceksin Orada neler göreceksin neler Neler? Gemiler, kocaman camiler, minareler, çeşit çeşit şekerler. Sen yiit çocuksun. Hemen bir hastalığa gelip. Hadi, de. <Gülüyor>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 Ümmeti arasındaki peygamber gibidir. Eshabı bir peygamberin sözünü sağa sola çeker mi? Böyle bir şey düşünür mü? Elbette. Amenna. Benim sadece aklımdan böyle geçti de. Demek sen hala aklımın rehberliğinde yürüyorsun. <gülüyor> yok yok. Hayır. Özür dilerim. Gevezelik işte. Tevbe ettim. Şu çınara doğru gidiyorum. Eyvallah. Bu çınar. Dergahımızım semaya yükselen ruhu gibi. Hocam da arkadaşlarla konuştuktan sonra bereketli mazarlar ile çınarın olduğu yere bir müddet öyle bakmışlardı. Bunun muhakkak bir sırrı vardır. Amane ...her tarafın ateş içinde asan mı? Üçüyorum. Aslında yağmur yağmur. Allah. Yola devam edemeyeceğiz. Çok, çok, çok üşüyorum baba. Anne, şansın beni. Ne annesi evde. Hadi, hadi şu kayanın altına gidelim. Baba, baba, annem nerede? Evde yavrum. Yan ya da bizi bekliyor. Ben, ben annemi istiyordum baba. O Olsarsın beni. Üçlüyorum. Yavrum, saracak yani. Biz hele bir İstanbul'a gidelim. Hekimler iyileştirsin seni. Sonra döneceğiz. Anne, iyileştin bak diyecek. Koşup annenin kucağına atılacaksın. Anne. Bak, anne. O ağacı çıktı. Bak yemiş topladım. Şuna girmedim anne. Daldı yine. Allah, ım. ne olur yardım. Ben günahkarım biliyorum. Ama Hasan'ın mahzunları. Allah ım. yardım. Oğluma şifa ver Rabbim. Sevdiklerinin hatırı için. Ah, öyle. Yine o iş mi var? Gözüm hayal görünüyor. Ya burada kim arasın dağ başında? Evet evet. Kimseler yok. Düşüyorum. Ahmet. Gel. Düşüyorum. Zavallı yavrum. Aslanım. Ne yapsam acaba? Ahmet de nasıl yavrum? Yola devam mümkün değil. Ya daha fena mı?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 Selamun aleyküm evladım. Aleyküm selam. Burada talebesiniz herhalde. Evet efendim. Yeni gördüm. Ee, mübarek hocanız nasıllar? Elhamdülillah hocam afiyettedir. Ee, haber verebilir misiniz? Ee, Manisa'dan bir seveniniz geldi diye. Allah Allah. Tahşadan gelen ilk.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 Talebe yanında biriyle buraya doğru geliyor. Bu, bu, bu bizim Yakup girmeyen oğlu. Yakup efendi. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Buyurun. Ee, hocamız, hocamız nerede? Başımız sağ olsun. Üç ay evvel ebedi alime girdi. <Gülüyor> İnnâ ve innâ ileyhi Allah şefaatine aileylesin. eylesin. İyiler bir biraz alıyor. Ee, şey, bari hanımlara haber gönderin de Rahime hatun'a yekten demesinler. Biz sonra alıştıra alıştır söyleriz. Şuracıkta, şuracıkta son defa konuşmuştuk. ...ayrılmanın acısını ilk defa burada tatmıştım. Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Vahide Sultan... ...Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa elemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın.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 الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور Yağmur. İştihdorum baba. İyice iyice sardım seni yavrum. Kucana nasılsın? İştihdorum baba. Annem saldım beni. Yara.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 kendisine tabi olduğumuzu bildirelim. Böylece... hocamızın vasiyetini de... yerine getirmiş oluruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <Gülüyor> Anne. Suya girmedin baba. Yemiş topladım. Anne. Bak işte Hasan. İşte İstanbul. Bak geldik ...demedin mi ben sana İstanbul sıca diye... ...işiyorum baba... ...artık üşümeyeceksin yavrum... İstanbuldayız. ...dünyanın en iyi hekimleri burada al sana... ...sana ilaç verecekler... <Gülüyor> ...ben yollarda o kadar oyalanmasaydım ...belki de yetişirdik... ...hiç değilse son bir kere görürdük... ...nasip değilmiş efendim...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 Korkmuş çaresel. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden? hekimlik yaparsınız? Düştüyorum baba. Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de gittim. Ümitlerim söndüğü yıkıldım. Çocuk gidiyor. Niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessü var. Kim bilir nerededir? Buradayım kardeşim. Siz... Siz... siz... Hayır. Olamaz. Geçmiş olsun. Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Elinizi tutmak istiyorum. Şu dünyada her şey hayal değil. Siz. Siz Şah Sultan baskınında... ...karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz. Kimin kimi bulduğunu... ...Allah bilir. Yavrum. <gülüyor> Bak yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum. Hasan çok hasta efendim. Dur bakayım. Yavrum.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 hastalar biiznillah şifa bulurlar. Al bakayım Hasan. Besmele çekerek iç. Bismillah. İnşallah şöyle bir yatıp dinlendikten sonra bir şey kalmaz. Merak etme. İyileşir büyür. Gün gelir çocuklarına da bize anlatır. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Hakikaten sıtma suyunu içen Hasan tekrar eski sağlığına kavuşmuştu. Daha sonra babasını da Merkez de kaybetmiş, günü gelince de çoluk çocuğa karışmıştı. Artık iyi bir Merkez Efendi bağlısı olan Hasan'ın en büyük sevki, onu aile meclisinde kendi çocuklarını anlatmaktı. Öyle ki edebinden hocam diyemez de babamın hocası derdi.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 Zaten Ebu Suud Efendi Merkez Efendiyi çok sever ve çok hürmet ederdi. Ya çocuk sevgisi. Eyalet şerifini olsun. Sen ne yapıyorsun? Sen ne ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun?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 ...bizleri de himmet ve şefaatlerine... ...kavuşanlardan eylesin. Amin. Ben de Merkez Efendi gibi olacağım. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu... ...Teger hazırladığı... ...Rehber İnsanlar dizisinde... ...Merkez Efendi programını dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.